İhtilaflı hadislerin başka çeşitleri 823 Süfyan İbni Üyeyne Bize Zühri ve Übeydullah bin Utbe vasıtasıyla İbn Abbas'ın şöyle dediğini haber verdi saat bin Cesame Hazreti Peygamber'e üzerlerine gece baskın yapılıp kadın ve çocukların da ölen müşriklerin yurtlarındaki insanlar hakkında sorulduğunu ve Hazreti Peygamber'in de o kadın ve çocuklar da onlardandır buyurduğunu işitmiştir Am bin Dinar Zühri vasıtasıyla Hz. Peygamber'in onlar da babalarındandır buyurduğunu rivayetine ilave etmiştir. 824- İbni Uyeyne bize Zühri İbni Ka bin Malik o da amcası vasıtasıyla şöyle haber verdi. Hz. Peygamber İbni Ebeli Hukayka karşı gönderdiği kimselerin kadın ve çocukları öldürmelerini yasaklamıştır. 825- Şafi der ki Süfyan, Hazreti Peygamber'in o kadın ve çocuklar da onlardandır sözünün onların öldürülmesine mübah olduğunu bildirdiği, İbni Ebil Hukayk hadisinin de bunu nesh görüşündeydi. Zühri de Sa'd bin Cessame'nin hadisine rivayet ettiği zaman ardından İbn Kab'ın hadisini de zikrederdi. 826 Şafi der ki Sa'd bin Cessami'nin rivayet ettiği hadis ve Hz. Peygamber'in ümresinde varit olmuştur. Eğer birinci, birinci ümresinde varit olmuşsa İbni Ebil Hukaykla ilgili verilen talimat bundan önce veya aynı yılda olmuştur denilebilir. Son ümresinde varit olmuşsa şüphesiz o hadis İbni Ebil Hukayk olayından sonra söylenmiştir. Doğrusunu Allah bilir. 827- biz Hazreti Peygamber'in önce kadın ve çocukların öldürülmesine ruhsat ver- verdiğini, sonra da bunu yasakladığını biliyoruz. 828 bize göre Allahu alem Hazreti Peygamber'in kadın ve çocuklarını öldürmekten onu menetmesinin manası öldürülmesini emrettiği kimselerden ayet edildikleri ve belli oldukları halde onları kasten öldürmemesidir. 829 Kadın ve çocuklar onlardandır sözü de şu iki hususu ifade eder. Onların kanlarının dökülmesini önleyecek ima, imanla ilgili hüküm bulunmadığı gibi yurtlarına gece baskınını önleyecek iman yani İslam ülkesi olma hükmü de yoktur. 830 Hazreti Peygamber düşman yurtlarına gece baskını ve saldırmayı mübah kıldığına ve kendisi de beni müstalikle ansızın saldırdığına göre kesinlikle anlaşılır ki Hazreti Peygamber'in helal kıldığı gece baskını ve saldırma sırasında hiç kimse kadın ve çocuklara isabet edecek diye bu işten kaçınmaz. Müslümanların kadın ve çocukların ölümüne sebep olmaları halinde onlardan günah kefaret, diyet ve kısa, kısas kalkar. Çünkü onlara göre gece baskını ve saldırma konusunda izin verilmemiştir. Ve düşmanlar için de İslam'ın sağladığı dokunulmazlık söz konusu değildir. 831 Kadın ve çocukları ayırt edildikleri halde bilerek ve kasten öldürmek için Müslümanlara izin verilmemiştir. 832 Hz. Peygamber çocuk Çocukların öldürülmesini yasaklamıştır. Çünkü onlar henüz kafir sayılacak yaşta değillerdi ki küfrün gereklilerini yapsınlar. O kadınların öldürülmesini de yasaklamıştır. Zira onlarla savaşmanın bir anlamı yoktur. Kadınlar ve çocuklar köle ve cari olarak alınırlar. Böylece onlar Allah'ın dinine mensup olanlar için bir takviye olurlar. 833- biri bunu başka bir misale açıkla derse 834 onda bilginlerin yetineceği kadar şey var diye cevap verilebilir. Eğer o bunu güçlendirecek ve Allah'ın kitabına benzetecek bir şey bulabilir misin diyecek olursa evet derim. Allah şöyle buyurmuştur. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürme hakkı yoktur. Bir kimse bir mümini yanlışlıkla öldürürse müminin bir köle azat etmesi ve onun ailesine teslim edilmek üzere diyet vermesi gerekir. Ancak ölenin ailesi o diyeti bağışlarsa o başka. Eğer ölen kimse mümin olduğu halde size düşman bir kavimden ise mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer onlarla aranızda bir anlaşma varsa onun ailesine teslim edilmek üzere diyet vermesi ve mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları bulamayan kimsenin tövbesinin kabulü için arda, arda iki ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir. 837 Şafi der ki Allah bir mümini yazmıyor yanlışlıkla öldürme suçundan dolayı diyet ve bir köle azat edilmesini anlaşmalarından yani öldürme halinde diyet ve bir köle azat edilmesini emretmiştir. Öldürülen her iki kişinin de iman anlaşma ve yurt bakımlarında bakımlarından kanlarının masumiyeti söz konusu ise hüküm böyledir. Yurt bakımından dokunulmazlığı bulunmayan bir müminin sadece iman yönünden kanın masumdur. Dolayısıyla onun öldürülmesi halinde kefalet yani köle azatı gerekir. Diyet gerekmez. Çünkü onun kanı iman açısından masumdur. Müşriklerin çocuk ve kadınlarının ne iman ne de yurt itibariyle dokunulmazlıkları olmadığı için savaş sırasında öldürmeleri halinde kısas diyet günah ve kefare söz konusu değildir İhtilaflı hadislerin başka çeşitleri de değil iki birbirine çelişik hadis rivayet etti ve her ikisini rivayet eden ravinin de birinci hadisi ikinci hadisin nesh ettiğini. birinci hadiste kadın ve çocuklar da savaşılan kimselerdendir e, hükmü e, ifadesi yer alıyor. İkinci hadiste de o kadın ve çocuklar da e, onlardandır. E, şey, pardon. Kadın ve çocukların öldürülmesi yasaklanmıştır. Tabi bu ikisi birbiriyle çelişkili, e, ikincisi birincisinin nesh ediyor dediğini söylüyor Sufiyen bin Üye'nin ama İmam Şafi bunlar arasında çelişki olmadığını söylüyor. Eğer ikisi Tarihi o açısından peygamber efendimizin birinci ise aynı yıl olmuştur. Ee, i̇kinci ve aralarında fark vardır diyor ama çelişki olmadığını söylüyor. Çünkü niye? Birinci hadisten yani o kadın ve çocuklardan da onlardandır e, hadisinden onların da öldürülmesi gerektiği sonucu çıkmaz diyor demeye getiriyor. 829'da da bunu açıklıyor ancak bir husus daha var ki düşman yurduna gece saldırma meselesi çünkü gece saldırı yapıldığı anda eğer kadınlar ve çocuklar da kendileriyle savaşılanlarla birlikteyse bunların ayırt edilmesi zor olabilir dolayısıyla öldürülmeleri ihtimali vardır. Ee, ama Peygamber Efendimiz'in kadın ve çocukları öldürülmesini yasaklaması, gece baskınla izin vermesi ve gece baskında kadın ve çocukların öldürülmesi durumunda. Bu öldürmeleri yasak olan kadın ve çocukların durumu nedir, onlara ne yapılacak, nasıl muamele edilecek? Ee, i̇şte burada Nisa suresi 92. ayet ile bir kıyas yapıyor. Nisa 92. ayette, Kast, hata adam öldüren bir kimsenin köle azat etmesi ve bir diyet vermesi gerekir diyor. Fakat öldürülen kimse eğer mümin ve düşman olan bir kavimdense o zaman köle azat etmesi gerekir. Diyete gerek yok diyor. Niçin? Ayette böyle diyor. Mümin olması sebebiyle ama düşman da olması sebebiyle. Ee, ancak e, imam şafi burada e, kadın ve çocukların öldürülmesi durumunu buna kıyasladığımız takdirde bunların e, Memin sıfatları yok ee, i̇bn ebil e, e, e, Bilhukayk kavmi Müslümanlarla savaşan bir kavimli ee, bu kadın ve çocukların e, iman sıfatına sahip olmadıkları için iman masumiyetleri yok. Üstelik de harbi oldukları için de düşman tarafta. E, e, dolayısıyla bunların öldürülmesi durumunda herhangi bir şey gerekmediğini, evet bunların öldürme yasağı var ama bu yasak çiğnendi diye bu yasağı çiğneyene bir ceza gerekmediğini ifade etmiş oluyor. 810, e, Nisa 92. ayetten kıyasla. Evet, devam edelim. İmam şafii müşriklerin çocuk ve kadınlarının e, imansız olduklarına dayanarsın burada diyetin olmadığını e, kefaretin gerekmediğini açıklamaya çalışmış doğru mu? peki kadınları anladım da o zaman bu görüşüne fiyatla Müslüman bir ailenin küçük çocuğunu da yanlışlıkla öldürdüğü, öldürdüğünü düşündüğümüz zaman çünkü çocuk için bir mükellefiyet yok Aynı şeyi düşünebilir miyiz veya e, bu anlamda ne denilebiliriz? Burada düşman kabilenin veya düşman tarafın kadın ve çocuklarının öldürülmesi hususunda bir emir yok. Emir öldürülmemeleri yönünde. Yani savaşta kadın, çocuk, yaşlı, işte din adamlarına vesaire dokunulmaması yönünde genel bir emir var. Ancak... Ee, gece saldırısı da caiz. Böyle olunca gece saldırısında yani bugünkü anlamda bir aydınlatma ki bugün de savaşlarda gece saldırısında eğer cephedeyseniz aydınlatma söz konusu olmaz. Dolayısıyla kadın ve çocukların öldürülmesi ihtimali var. Ama bu öldürüldüğü durumda peygamberin bir yasağı çiğnenmiş oluyor yani kadın ve çocukların öldürülmemesi hususundaki bir yasak çiğnenmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla burada bu kaçınılmaz. Ha sizin verdiğiniz örnek de e, isterse bir mümini hata öldürmüş olsun isterse bir müminin çocuğunu hata öldürmüş olsun fark etmez. Mümin olması sıfatıyla orada yanlışlıkla öldürmede e, Nisa 92. ayet açık bir köle azat etmesi ve diyet vermesi gerekir. Söz gelimi Bugün trafik kazasında bir birinin çocuğu ölse işte birinin çocuğu değil mi? Diyet ve köle azat etmesi gerekir. yani Nisa 92. ayet uygularsınız problem çıkmaz. 239 Ben de şöyle dedim. Malik bin Enes bize Safa Mesule'in bin Yesa ve Ebu Said el-Hudri vasıtasıyla Hazreti Peygamber'in Cuma günü gusül abdesti almak erginlik çağına gelmiş her Müslüman için vadiptir buyurduğunu haber verdi. İbni Uyeyne bize Zuhri Salim ve Salim'in babası vasıtasıyla Hazreti Peygamber'in sizden Cuma namazını gelen kimse gusül yapsın buyurduğunu haber verdi. 841 Şafi der ki Hz. Peygamber'in Cuma günü gusül abdesti almak vaciptir sözü ve gusül ile ilgili emri iki manaya gelebilir. Bunlardan zahir olan mana gusülün vacip olmasıdır. Nasıl günüp kimse için gusül yaparak temizlenmek şart ise Cuma namazı için de gusül abdesti alarak temizlenmek şarttır. Öteki manada ise temizlikle ilgili ahlaki ve ihtiyari bir vacip olmasıdır. 842 Malik bize Zühri vasıtasıyla Salim bin Abdillah e, bin Ömer'in şöyle dediğini haber verdi. Cuma günü Hazreti Peygamber'in ashabından biri camiye girdi. Ömer bin El-Hattab hutbe okuyordu. Ömer bu hangi vakittir diye sordu. O da ey emir el-müminin. Çarşıdan gelmiştim. Ezanı işittim. Sadece abdest alabildim dedi. Bunun üzerine Ömer sadece abdest öyle mi? Biliyorsun ki Hz. Peygamber gusül abdeste alınmasını emrediyordu dedi. 843- Güvenilir raviler bize Ma'mer bin Raşid-i Zühri, Salim ve Salim'in babası vasıtasıyla Malik bin Enet'in rivayet ettiği hadisin manaca benzerlerini haber verdiler. Ve Cuma günü camiye gusül abdesti almadan giren kimsenin Osman bin Affan olduğunu belirttiler. 844 Hz. Ömer Hz. Peygamber'in Cuma namazı için gusül abdesti alınmasını emrettiğini Osman'ın da Hazreti Peygamber'in bu emrini bildiğini iyi biliyordu. Sonra Osman'a Hazreti Peygamber'in emrini hatırlattı. Osman zaten onu biliyordu. Biri Osman'ın onu unutmuş olduğunu, olduğunu düşünse bile Ömer namazdan önce kendisine bunu hatırlatmıştır. Bununla birlikte Osman'ın gusül abdesti olmadığı için namazı terk etmemesi, Ömer'in de onu camiden çıkıp gusül abdesti almasını emretmemesini, gösteriyor ki her ikisine göre de Hz. Peygamberin bu gusül abdesiyle ilgili emir iştiyaridir yani gusül abdesti olmazsa cuma namazı kılınmaz anlamında değildir yoksa Ömer gusül abdesiyle ilgili emrinde ısrar ederdi Osman da bu emri yerine getirirdi çünkü biz Osman'ın gusül abdestini terk ettiğini ve Hz. Peygamberin de bu husustaki emrini hatırlattığını biliyoruz Demek ki Cuma namazı için emredilen gusül abdesti belirttiğimiz gibi ancak ihtiyaridir. 845 Şafi der ki basırlara Hazreti Peygamberin bir kimse Cuma günü abdest alırsa yeterlidir ve iyidir. Bir kimse gusülü abdesti alırsa bu daha faziletlidir buyurduğunu zibayet etmişlerdir. 846 Süfyan bin üyeyine bize Yahya bin Said ve An binti Abdurrahman vasıtasıyla Hz. Ayşe'nin şöyle dediğini haber verdi. İnsanlar kendi işlerini kendileri yaparlardı ve kılık ve kıyafetleriyle cuma namazı için camiye giderlerdi. Bu yüzden onlara busül abdesti alsanız daha iyi olmaz mıydı denilirdi. Konu burada bitiyor hocam. Ee, yeni bir şey geçiyoruz. Ekleyeceğiz bir şey var mı? Devam edeyim. Ee, de. Emir sigası vücuba delalet eder. Veya netbe delalet eder. Ben vücubu tercih etmiştim ve vücub sigasıyla gelmişte bir hadis var. Cuma günü gusül abdesti almak erginlik çağına gelmiş her Müslümana vaciptir. Vacip kavramıyla birlikte kullanılmış ve bu e, hadisin gereği de nedir? Cuma günü e, gusül olmadan cuma namazı kılamazsın demektir. Ancak İmam Şafii burada bunu nedbe hamletti. Cuma günü kuşlarmanın mendutluğuna hamletti. için Harici karineler var. Çünkü emir sigası vücub içindir ama diğer manalara karineyle delalet eder. Harici karineler nedir? Hz. Peygamber'in uygulamalarından gelen Di diğer rivayetler yani Hazreti Ayşe'den e, gelen rivayetler bir, ve bir kimsenin Cuma günü abdest salısa yeterli olduğuna dair rivayetler ha demek ki burada Hazreti Peygamber'in bu bu hadisindeki hücupsıyla kelimesiyle kullanılan emrinin nedbe hamledilmesi gerektiği kanaatine ulaşmıştır. Ee, ve Hazreti Ömer'in de fiili uygulamasına dayanarak demek ki e, İmam Şafi'deki ana ilke emrin vücuba delalet etmesi, harici kanil, karinelerle vücuba veya nedbe başka manalara hamledilebileceğinin e, örneğini görmüş olduk. Güzel bir örnek, akılda kalıcı olsun. Bir, bir hadiste yer alan ve sebebi başka bir hadisin delaletiyle anlaşılan yasaklar diyor. Bu kaç sayfa bilmiyorum. Sahabe kavlini tabi burada sahabe kavlini delil olarak kullan istifa, zaten o sahabe kavlini İmam Şafii doğrudan muhalif değildir. Başka delillerle birlikte kabul eder ama tek başına sahabe kavli var ise onu kabul etmez. Yani sahada Kabili amel etmez diye. Şimdi başlayacak konu epeyce uzun bir konu. E, 189 190. sayfaya kadar sürüyor. E, 175'ten 190 13-15 sayfa. E, i̇sterseniz bugünlük bu kadar yetsin. İsterseniz devam edelim. Bu konuda muhayyersiniz. Ben size tabi Selam Aleyküm. Hmm, bence de yetsin çünkü o e, fanıya başlarsa baya bir sürer uzun olduğu için ama arkadaşlar yine ne diyorsa e, Muhayyerliği kullanalım Abdullah Barman hocamın dediği gibi bir ruhsat var burada azimet yok İster devam ederiz ister e, bırakırız